Allahu <gülüyor> Billaahın Şeytanı Rajaims Billaahı Efendimiz Kayseriye geldi, oradan da o Ponyeye götüreceğimiz. Nerede hacmemedi sende? Bu oturan başka bir genç değil dedi. Bu Yahya mı Şeyh Mustafa mı? Mahpul muhasabı sende bir Bu devi hayırdır kader? Bu masadan yere ne bakiyor bu devi? Gittir Mustağa işte. Dışarıya çıkınca bile canım, Hasan Efendi, Hasan Efendi dedi, ben de 60 yaşında bir alam verdim Çocuk muydun sen daha yahu böyle dedi, ben kıymet ediyordum sizi, Efendimiz razı olmadı. Dedi ki yahu o Hasan Efendi, yalı. bizim için Yahya'lılar, arabalarla, merkeplerle ta Kayseri'ye gelmişti, o hafızda Kur'an okuyuyordu orada. Ne günler geçirdik biz canım ama, Yine böyle hayvan olan, üstazımız vardı, ise adet çıkıyor Hiç. çıkarıyordu. Develli oğlu Abdullah Efendi şöyle tuttu da, işte ke enne peygamberimiz burada diye verince bütün millet yere yattılar ağlayarak. Kirazade de diyor ki, Abdullah Efendi ben millete ağlattım zannediyor, mutlu cihan burada da ondan millet yıkıldı hep buraya diyor. Günevzade hocamızla hele alemler geçirdik yavrumuz. Üstazımız orada görüşürken su döktünüz mü? Evet, suyla yıkayın. Ama birden kalkıp da yıkamayın. Bir şişeye su koyarsanız iyi dinleyin. Suyu o şişeyi şuraya biraz orsan biraz oraya su sızar. Oradan kaldırır. Suya şuraya vorsanız biraz da oraya sızar. Üçüncü yere vorsanız o zaman sızmaz. Hemen su döküp de kar, e, suyla yıkalım diye abdest alırsan uyuşuk şekilde su damlaları iner. O zaman abdestiniz olmaz. Bizim burada Adana'da bir köy imamına gelşter demiş ki sen su döküyor, erinle kuruttum diyiyom. Hemen de abdest alıyor. Senin abdestin yok demişler. Ne abdestim olmayacak ulan filan nedir gene? Delikanlılar e, ona bakmamışlar. Kontrollun şeyini çekivermişler. Aa donu çıkmış ki sap sapsaraymış donunun. Orada <gülüyor> Efendimiz ayıp ne demedi. Buna haber verdi. Evimize varınca muayene etti bizi. Aynı oluyor olsun geliyorsun buna. Tövbe olsun namazın bu Hacı Hüseyin, şey Hacı Zülfütt Efendimiz şeyi efendi diyor. Otuz senelik namazımı kaza kıldım. Evet kılmadınız mı? Kıldım ya. Aktes aldığım da şu gözümün çapağında bir şirbit varmış da elin eline şu taneler yıkanmak lazım. Bağnazlık diye sürtmek lazım. Ben sürtmemişsin de namaz fazla olalım. otuz sene olmuş da. Vallahi 30 senelik namazı kaza diye Duydunuz mu kardeşim böyle tamam. ibret en, şeyler söyleyeyim de aykalım bizim dedemiz şehitlerden baba hoca, ikinci dedemiz babamızdan dedemiz, annemizden dedemiz Hacı Osmanzade, bir ikisi de peygamber sülalesi ama ben o silahleyi batırdım. Batırdım, Esrahullah. batırdım. Esrahullah. öyle bir insan olmalı. Onun için bir gün ekim biçmiş de akbaşta hocamıza deyince bilir, yatınca ve bana günde boyanı vermiş ki gün emiş. Vallahi Abdullah derim herkesin ismine. 40 senedir o sabah namazını kaza ederim. Allah affetti mi bilmem, affetmedi mi bilmem diyelim hiç. Kardeşim ibret alalım. Biz bu büyüklerimizi anladıktan sonra böyle yapalım inşallah. Efendimiz de buyurdular ki, ee, müçük taharatın sıra suyla yapmamla öksürün. Kalkın gireyiz gezeleyin. Suyun sonu bitsin de ondan sonra taharat yaptın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 Ne Hiç ağzından söz tıkanmıyor, ne yapayım ben? Maşallah, maşallah, Allah, maşallah, maşallah, maşallah, maşallah, maşallah, maşallah, maşallah, berekatlar maşallah. ya, sizi o sandırıyorum. Estağfurullah, Her estağfurullah. abdest almada iki dükket namaz kılardı. Bilal-i Habeşi Hazretleri, Peygamberimiz mihraca gittiğinde, daha şu an zaman çıkmış da, küt küt küt ayak sesi duyuyormuş. Bu insan ayak sesi değil mi ya Cebrail? Evet ayak sesi, insanın ayak sesi. Kimin demiş? Bilal-i Habeşi ezen okumaya geliyor da e, efendim tehe, teheccüd e, namazı kılmanın için ezenden bir saat evet Mekke'ye gidenler onu dinler, ezen okur. Ona geliyor da onun ayağının sesi duyuluyor. Buraya ne kadar ola? Şu böyle ikimizin arası 500 senelik. Onun arası kanunlığı 500 senelik, onun arası 500 senelik, oldu. ta Ahşi Azam bu. Babam Ahşi görürdü de derdi bize, oğlum, oğlum dileklerinin adedi, mahlukatın adedice dilekleri var. Her a, direğinin arası da bir senelik yok. Ahşi Azam bu kadar Allah. büyük, içi de meleklerle, meleklerle dolu. Beytül Mağmur da beytullahın üstünde. Tavaf de bu dünya kadar geniş böyle melekler tavaf ediyorlar. Ee, soruyor. Ya Cebrail, Buray'ın melekler kaç tarafa tavaf eder? Ya Muhammed vallahi bir tavaf edene bir daha kıyamet o sana kadar nöbet gelmez diyor. Melek bu kadar çok. birden çoğalıyor? Ah Mehmet. Sen de mi biz binerim efendim? Bir melek oturmuş diyor. Oradaki bir ırmağın başına binlerce başı, binlerce gövdesi, binlerce tela var. Dalıyor, çıkıyor. Bir çırpındım ve her damlasından bir melek oluyor. O cennete girene kadar onun için istiğfar okuyuyor. Neden oluyor? Neden oluyor? Ümmetinden birisi yeryüzünde yüzünde Subhanallah ve Alhamdulillahi La ilaha illallah ve Allahü Akbar ve La hala ve La qulute illa billahi al al azim diyor. Bu melek dalıyor suya. Ondan sonra çırpındı mı? Kaç defa diyorsa o kadar melek çoğalıyor diyor. Şeytan da çoğalır mı? Oğlum şeytan da çovalır mu Hasan oğlum evet onu da insan çoğaldır nasıl çoğaldır sin ile kefi bir araya getirdin mi bir adamın anasına bacısına ırzına namusuna daha doğrusu milletine ceddine seversen Hazreti Adem'e sever milletine seversen İbrahim Aleyhisselam'a sever Din severse Muhammed Aleyhisselam'a sever, mezhebine severse i̇mam Azam'a sever. E sevince ne olur? Şeytanın bir bacağında zekeri, bir bacağında da tercih olur. İkisini birbirine çarptın mı kırk tane yumurta yumurtar. bir yumurtanın içinden kar şeytan doğar, onun vücutuna dağılır, etrafına dağılır perrakıt diye derse her sevmede bu olur. Yavrum ne babam ne Kılavus Hafız ne biz ne Abdullah ne yavruların sevmeyi biz bilmek. Yemini de bilmek. Ne diye? Kanaatın olsun bizim yeminimiz. Kanaat olsun, kanaatın olsun. İnanırsan inanırsan ne var. Hiç daha vallahi duymadım babamın ağzından Ba kafareti yemin istemez dedi. Bana denil de yapmam. 40 sene askerlik yaptım Çanakkale'de böyle çakmak çaldık. Bir iki namazın akşam namazla yarım saat falan icik dişkula Başka bir icik namazım geçmedi dedi böyle bir babanın evladı değil. Biz ama ben hayvan oldum. Sağ olsun Allah'ın dastan. Sağ Allah. Sizin dilinizin organına Allah ganah etsin. İmanla öldürsün. rızasını dursun hepimize ya Rabbi. Ondan sonra devamı bu tuğelin arkasında istikametiniz var diyor. Şurada Ay. su akıyor diyor. Can altısını duy yok Düşman o taraftan habire kurşun yağdırıyor, ben çıksam görecekler istikamdan, ha yahu, bir abdest alayım şöyle serin serin de, şu kelinin ardında bir namaz kılayım, öldüm geç senedir, şöyle din namaz kılayım, istikamda bükülü bükülü öldüm, ee hocam vurunlar lan yahu, yetme, kurban olayım yetme, ya Allah dedim, diyor orda vurduların, ben oradan üç hoplamada geçtim bu yüze, şuraya indim, soyundum, abdestimi aldım. buz gibi bir su, e, çay indiğim üstünde, namazı kılarkana kurşun piram, piram, piram, piram, piram, piram, beni gördüler diyor, kurşun, öyle işte çalıyor diyor, kurşun gelmez tabi üstünden. Bir daha ki diye top attılar diyor. Mızağı gibi belerdi toplum mermileri. Dört sene, im. Dört sene devamlı olarak orada harbile meşgul olan bir iki namazı iki ikindi namazı karşıma yaklaşık ana kılmış. Bir dahaki, o bel yaraktan geldi Bum! deyince üzerimden bir ton kadar toprak döküldü böyle. Döküldü. Tam buram toprak. Biz mi kırparım hiç diyor. Namaz mı tındım? E, Yenilden gittim iki hoplamada vardı mı diyor. Meğerme bizim istikama düşmüş bir kişi kalmamış. Ben orada olsam böyle böyle üç defa istikam değişmiş. Hiç kalmıyor diyor. Ve yine dersliyorum. Aşkımdan orada, aşkımdan girsek gir kademesine çıkıyor musun da bu torbalarının üstünden sıkıyor musun üstün kurşunu geldi diyor bir bahşeye hocam kurbanım olayım hedefin çok büyülmüş vurulursun aşağıya in bilmeyom aşkımdan bilmeyom dedim diyor bilmeyom Allah beni dıl gibi eder, onların kurşun ne ki bana gelecek dedim diyor ondan sonra diye <gülüyor> bak hoca. Taşmış hoca dem diyor. Yani Allah'ın aşkına taşmış habilerin cihadı gücünü zannetme kardeşim. Yetmiş tane akrabasında şehir olsa şefaat edecek gaziliği biliyor musun? Oradan indirirken bir mermut almış. Onu da tepeye tokundu mu bu? Bir kadar düşman gelmiş de istikamdaymış. Çıkmış da kaçıyormuşmuş. Arka üstüne attığım tam sırtı da etmiştir. Bak hoca vurduğu kafir ediyor. Kaldır kıldı yuvarlandı ki ben de gazip oldu. Böyle göze gösterdi Allah bak atıyor. Allah şefaatine hayır. Amin. Amin. Amin. <gülüyor> hilaf şeylena vec. Kerra salihlere lazım olan şartlar. Hilaf şeylena siz uzak hilaf katmak. İki, iki. Ee, filaf söylerse ne olur da? Yalan olur. Yalan olunca ne olur da? Ataşla su bir arada kalmadığımı yalanla iman bir arada kalmaz. Size açıklar bir salgı vereyim ben geleyim. Yalan. Çok bu hakka dair. Ee, Hacı Hüseyin Efendi Kocamız Aksakal bizim memlekete gelip de vaaz verirken he. cemaat Şöyle bir çocuk ağlayan çocuk bizim torunu ya. Torunum ne oğlum? Ay, bir şey gözüme görünmez. Ben size kurban olayım yahu. Biz sizin için ben <gülüyor> dostlarım için ölüyorum. Evlattan geçtim. Her şeyden geçtim. <gülüyor> Onun için <gülüyor> size ne dinlenebilirsem benim karım o yavrum. <gülüyor> <Ondan> sonra eh, <gülüyor> oğlu dese ki diyor. Gel çocuğum, şeker vereyim. Ağlıyorsun, o olsun diye. Eğer şeker yok da veremezse, yalan söylediği için 70 sene Allah azap edecek. Allah. Çocuğa yalan bellettiği için, sen de böyle yalanla insanı aldat yavrum demek oluyor. Yalan bellettiği için 70 sene Allah azab edecek. Şeker olmasa da şeker vereyim deyip, Aman yorun yok yerine yalan söyleyip de yalanla iman bir arada durmaz. Onun için yalan Allah yalanı dilimize getirmesin ya Rabbi Allah ne evet. çok derim Allah'a, tükenmez Allah geçiyor üç ibret etmeyin salihler ibret etmeyin. Dolur da inne bava valli ismin velâ tecessesü velâ yâfat dağdutun dağvâ. Bir de ahril âyâ devam eder böyle. El-kıybetü, el-kıybetü eşedtü minez zina. Kıybet etmek zinadan daha eşed. Bir kadın geldi ne peygamberimizin e, evine, peygamberimizin Ayşe annemiz ne tavil ne uzun kadın imiş. da Boyu küçük, karnı şişmem ne acip, mah mahluk olmuş deyince kıybet ettim ya Ayşegül. O kendini beğenip duruyor. Etmedim ben kendimde olanı söyledim. Kendinde olanı söyledin mi kıybet olur. Kendinde olmayanı söylesen gökten olundu. Kükür ağzını, kükürdü mü diyor. Lefle lefle karnımla et düştü ağzından. Seyyihh hakkukun en yakula nahm ahim bey tem kedidmu işte hocalarımız bilir burada bir fütçük yanlış diyim varsa desinler ağzımı çapım da dökeyim. Hep oğanı Kerim'e göre konuşuyorum. Elhamdülillah. Onun için e, kardeşim ölür de çiğ etini inle yiyeceksin diye zopa vurmaya başlarlarsa yiyebilir mi? Kardeşim diye acıyım yemiyor. Çiğ etin de bundan eti de yiyebilir mi? Bundan değerli insan mükerrem ya. Mükerrem olduğu için yenilmez. Bir kara böcünün eti yenilmez. Bir de ölen kardeşin eti yenilmez. Kardeşim acıdığından yenilmez. Mükerrem olduğundan yenilmez. Siz anlamayacaksınız. Yine de diyeceğim bunu. Birisi camide Hal ben demiş ki hasan baslı camide Allah'a açılır. Camide dilencilik yapılmaz ki demiş, o içinden, hava geçmiş ama gece kızartmışlar, de buna getirmişler. Ye şu adamın, bakmış ki o derviş, sen gıybet demiş. Evliyanın kalbinden geçen de gıybet olur, sen camide demedin mi ki? Doğru mu camide toplama demedin mi? ...haygıyla sıçradığıyla uyanmış, tövbe etmiş ağlayaraktan o ara arayormuş. Bakmış ki bir çeşmenin altında fakirliğinden karnı aç, sokumunu... Biz yukartmak da, sizin da olur Kayserben'e ...onun içine elden dökülen tereotlarını toplayıp da koyuyormuş fakirliğinden. Onu görünce kopuşmuş Hasan-ı Kanallaşayım diye, kopuşma ya Hasan demiş, beni demiş camide kıybet ettin, attılar, önüne verdiler de şimdi pişman mı oldum demiş, kayboluvermiş. Bir füma uçmuş, merve beni imtihana gelmiş diyor, kalbinden geçsene kıybet olur diyor, saniyesin sen ya, doğru demem bize kardeşim, tövbe olsun hepsine. Namazı vaktiyle eda etmek. Vaktinde namazı tırmak. Üç amel çok eftal. Birisi kafirlerle harp etmek. Birisi annene babana itaat etmek. Birisi de vaktinde namazını tırmak. Bu üç amelden eftal amel yok. Namazı vaktinde eda etmek. Bu da salihlere lazım olan şartlardan birisi de bu. Beş, kazaya kalmış namazını Orucunu kazay. Üstazımızdan ders isteyene evvel oğlum namazını kazay. Orucun kazaysa onları yap da kemel e, kemel muhkem olmak lazım diye tefeklerim içinde vardı ya o temeli demirle neyle çimontayla dondurursan üstüne kaç kaç yaparsan yapılır. Ona kalp ver Beş kat yapılır, yedi kat yapılır değil. Temel şeriat. Şeriat'tan bir parmak kadar ayrılırsan, tarikattan mani bile beşlik kadar ayrılın. İyice dinleyelim ki Allah'ımız bizi ıslah etsin. İnşallah göstermesin. Bize şeriatsız şeyi göstermesin. Şeybanırra'i hep bize haber verdim, Size de haber vereyim mi? Bilmeniz mi hocaları bilirler Ra'i çoban demek, şeyban ismi, İmam-ı Azam'ın Şeyh'i. İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed geldiler, bir çobanın önünde ne boynu ozu Şu çok deymaklı, yani deymaklı profesör gibi bir muallim Hamdi Hoca. Şu hocamız şu sakalını el bile ağarttı ya, bunların yanında... Ben edepsizlik yapıyorum Yani konuşuyorum ya. Edepsizlik yapıyorum deyip konuşuyorum. Evet. O oh, şeybanın rahimin bir çobanınüğüne ya imam azam anadan süt ister gibi ne koyun düktüğünde oturuyor. Sor bakalım, gördüğümüzü bilemediği bir mesele sor, bilecek mi, bilmeyecek mi demiş i̇mam Yusuf da i̇mam Muhammed demiş ki bir namaz geçirdim. Ama sabah mı, öğlen mi, ikindi mi, akşam mı, yatsı mı, salat-ı mi bilemiyorum. Çünkü bir sene oldu. Geçileni unutmuşsun hangi namaz olduğunu. Hangisini kılsam da o kazayı ödersem. Nisyan ettiğiniz için beşini de kaza edeceksiniz. Unuttuğunuz için beşinin de kazası üzerimize lazım deyince üçü de devremişler, yani kaşı vakı olmuş deyirler, kalp seklesi getirmişler, ayıttıktan sonra öpmüşler, bu şeybanın rahi, çoban. Bakmış ki, cami kibirde namaz kılıyor. Ya e demişler ki, yetiniz koyunumuzda geldin burada namaz kılıyor. Onun, şu dağ ardında, böylük var demiş, gün yazı, oraya o, A, a, koyunu bir çizdim dar, bir daha cızdım cızık bol, bir daha bol cızık cızdım üçünün içinden çıkmaz, <gülüyor> yayılır orada ayetel kürsüme cızdım yahu demiş, çok ibret alınacak söz, iyi dinleyin, faydamız olsun, elhamdülillah, kimse inanamamış, 100 koyunu var, 75 koyunu var 50 koyunu var, 25 var, 10 koyun olan yine Efendim geliyormuş. Şevul durkar da şöyle halı dokur da, onu satar da zahramızı alırdık çocuklarına. Vay! Deli çoban, hiç ağlamam. Bir Ahmed Ağa'nın deli koyunu var, o ne diyor? o çıkarsa çıkar. Akıllı koyun, o cızıktan dışarıya çıkmaz demiş. Tepeyi açmışlar ki, Hasan Hoca düne düne yayılıyor, Mevlana buyuruyor bunu, düne düne yayılıyor. Bak, ha koyunun bir nukurt yemiş, bakın boğazı mıskalı olacak, Ahmet Han'ın koyunu, deli o. Varmışlar ki boğazı mıskalı, deli koyun, döne döne çıkmış onu yemiş, vurdular, kuşlarda gözünü koymuş, Yeni yanlı niye çıkmamış, İşte cızık var demiş, Ayet-el Kürsi'yle cızdın.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 Yeni olan ancak o cızıktan dışarıya çıkar. Aman kardeş, elinizi ayağız Cızığı dışarıya çıkma ben de bu razıyım deyip de kendinizi helak etmeyin ya Aman diyorum, sizi yanmasın diye Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam gevelek gelir, gelir gelir kendini çığa vurur, ben de dışarıya atarım. Orayı pencere zanneder, gelir vurur. Ümmetimi ben ataşa düşmesinler diye tutup tutup atıyorum. Onlar gelip cehenneme kendine atıyor. Biz sizi cehenneme düşmesin, ben de düşmeyeyim diye tutup tutup dışarısına atıyor ki yapmayalım Allah aşkına. Cehennemin üstündendir kapısı, Ataştandır duvarının yapısı. Seksen yıllık yoldan gelir kokusu, dünya döner bir gün, alem kan olur. Mümkün. Hep ben en küçük şunun gibi yavruyunun hep benden büyük insan bir tane kalmadı da şimdi en yaşlı ben oldum. Kardeşim böyle kalmayacağız, hepiniz öleceksiniz. Şu cızık ya? O da Muhammed Aleyhisselam'ın hacisi şerifinin cızığı. Şehneth o. Es-salatu imaduddin. Kim onu ikame ederse, o dinin terk -din. Es-salatu namaz, ikamet -din. dinin direği. Kim onu ikame ederse, o dinin Namazın dinin terk ederse, o din Kim namazını dinin direği yapar. O o zaman verene olur. Şimdi huat camısı ya, cami, kebir ya. İneklerini al da bak çöker. Namazını aldığımı Müslümanlar çöker. Namazdan hesabı kolay verdim mi, Allah'ımız diyor başka hesaplarını inceleme. Kulumu affettirmişsin cennete. Namazımızda güzel cevap vermen için, aman namazımızı kaza edelim, namazımıza devam eder inşallah. Hocam ama üçüncü cızığı haber vermemin, Üçüncü cızık da Sıddık-ı Azam cızdı, tarikat cızığı, o tasavv tasavvuf cızığı. Oraya girenler, bak mur, kuş kuş, o cızıkta, daha deri cızıklar, daha içerideki cızık. Onun için tarikata devam ediyoruz milleti. Allah ayırmasın bizi. Ah, Siz şimdi anladınız, buradan girdi teypimizin içinde. Ee, Üstazına teslimi kürdüm de teslim olmak, yani kasil önümde meyyid gibi teslim olmak ki o terapki edebilsin, doktora elini kolunu iyi teslim ettiğini ameliyeti ver. Yok reçeteyle girersen birgiden, ikiden üçüncü apansın, patlamayın girer. Korkma, bıçağın altına yat evliyanın bıçağının altına. Sana ameliyat etsin, üstazımıza dedim, cığ cığ yanıyor kalbi bazı kardeşlerim, zikrinde de ol diyor, ne olay efendim, bu dedim mi Ve Zamanın kutlu cihanı, cilek bıçağını, manevi bıçağı var, hırsı, tamağı, kokulu, adavatı, içten kesip kesip atıyor, kesip kesip atıyor. Hmm. Pahil kanav, seharatlı olu veriyor, azaplı yıkana halim olu veriyor. Allah onların ameliyyek masasının üstüne bizi yatırsın. Amin. Ya, ya. Sen ne diyorsun? Neler gördü bu Hasan? Hep bir nefeste kendi üstasına rabıta etmek şartın yedincisi. Sekiz, kebairden, günahı kebairden, günahı sakayirden iştinap etmek. Küçük günahdan iştinap ne olacak bu? Küçük bir günah. ...az günahı assam kime karşı ona bak. Az niyometri azsan mı kimden geldi ona bak. Az günahı az zannetme. Dışarıda içtiğin sığarayı ne yanımda içemiyor. O canınız var, ayıp. İyi, peygamberin huzurunda ne hal Allah'ın huzurunda ne hal içeceksin? Yorum sana yorum. Yarın kim neyle sevişirse onunla ne olacak. Abinin içine o tütün dolacak. Ağzına, gözüne, burnuna da kürü dolacak. Onunla başlayacağım olacaksın. Onun için az günahı az zannetmen yavrum. Dokuzuncu, telkin olan zikirden, fikirden, ahli misafdan misaf icraya gayret etmektir. Altın kalem ile yazsın bunu yazan, kendi düşer ilim için kuyu kazan. Lâ hadi şerîa attır cümle işlerin başı şeriatsız tarikat şeytan işi. O bozuş Osman'ın bilmem ney? Allah şerinden hoş etsin. Elhamdülillahi rabbil âlemin veselallahi teâlâ elâtıha. Hacı Hasan Efendi kutlu yesse ruhu Hazretlerinin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi.